Sabahlar, sabahlar, sabahlar, modern sabahlar başlıyor. Kaşevian Rewired Radyo'nun söylediği Modern Sabahlar burada. 8.26 oldu saat sabahından. Gündeme bakacağız. Ne oluyor, ne bitiyor? Hepsine bakacağız. Firen Oktay Demirci ile birlikte ama program boyunca bir hava hakim olacak bende. Onun açıklamasını yapmam gerekiyor. Yani 13. yılımıza girdik. Evet. Pek çok kez birbirimizi sevdik, pek çok kez tiksindik ama Oktay Demirci'den bu sabah kadar tiksinmemiştim demiştim ben bir anda. <gülüyor> Hakikaten şu radyoya girip daha günaydın demeden ne <gülüyor> süper magazin süper magazin mi, o programda daha hangisi? <gülüyor> süper kulüp farkı Süper kulüp farkı, farkı tabi evet beklenen kar geldi dediği anda <gülüyor> öyle bir soğudum ki. Evet. Evet. Sanki Ankara'daki tüm karları sırtından küremişler gibi mi istiyor? O yağdırıyormuş gibi. Yani şu anda ortaya çıkıyor. Ya bunu beklemiyor muyduk? Ya? Haftalardır ya. tekrar kar gelecek, tekrar kar gelecek. Daha doğrusu bir haftadır ama bana haftalar gibi geldi o ya. Geçen haftadan beri bir kar yağmadı ya. Yağmadı bir ama. Bir boşluk oldu insanlardan. hele nasıl bir bizde? boşluk oldu? O ya, da saçmalık her yer çıplak çıplak gözüküyor. Sen neden hava durumunu süper kulüp farkıyla <gülüyor> veriyorsun? Adamın e tarzı var tarzı vallahi. Benim, benim beklediğim kadar e, kuvvetli bir kar yağmadı. Daha doğrusu e, Bek bize nokta, bekletildiği be... kadar bir kar yağmadı. Hele bir akşamı beklesen. <gülüyor> i̇şte bilmiyorum yani e, bakacağız artık. Hele bir akşamı bekleyelim. O tip bir kar yağma durumunda tamam. Sen hele bir sitelere git. Dön bak bakalım nasıl yağdıracaklar sana. O zaman sokaklara çıkıp yaparım o süper kulübü farkıyla beklenen <gülüyor> kar geldi diye. Ama mücremizi Ya var ya şimdi çocuklar bile sevinmiyordur yemin ediyorum. Kimse sevinmiyor. Okul bile tatil olmuyor zaten. Bir, bir, bir yağdığı pisliğiyle kalıyor. Çok affedersiniz yani ağır konuşmak istemiyorum. Kim seviniyor Gene gene seviniyorlar. Seviniyor. Bu karaköy kara seviniyor. Bir süper kulü kulüp üyeleri seviniyor herhalde. <gülüyor> i̇şte süper kulüp. Süper kulübe üye ol, sen de mutlu ol. Yani bu kadar basit ya. Vallahi olacağım. hakikaten güzel. Ol, 6 abi süper kulüp üyeliği. Çok üye kolay olacağım. Ege. Süper kulüp yaz. <gülüyor> 3684'e yol ver. <gülüyor> Seni direkt üye yapsınlar. Çok kolay ya. Aa internetler gitmiş Kuzey Afrika'da. Böyle bir şey var mı ya? Nerelere gitmiş? Daha doğrusu Doğu Afrika'ymış özür dilerim. komple kesmişler mi Doğu Afrika'nın? Çayya açıklarında bir gemi fiber optik kablolara takılmış. Hayda. Allah bütün Afrika'nın elektriği yok şu anda. Şu uydu çağında hala denizlerin altında kablolar olması o kadar ayıp ki. Yazık yani. Ayıp bu. Adamların siyasi şeyinde o vardır. Denizlerimizi fiber optik kablolara. Ege Kayıcan'ın ahlak anlayışı. <gülüyor> bir tane şey çıkıyordur. İşte fiber optik kablonun hızlarını falan anlatıyordur <gülüyor> ve işte şey diye anlatır. Kan daha çok pompalar der yani. Bölge müdürü, müdürü. bölge müdürü müdür? Bölge müdür anlatıyor. Doğu yani. Do Afrika bölge müdür. Orada fiber <gülüyor> optik kablolarımız puşuk mu satın bakalım. Top, top şey mi? Yani yani Afrika evet. kıtasının en işlek limanlarından Mumbaça'ya gitmek için bekleyen geminin. Mumbaça Mumbaça Mumbaça. Yasak bir bölgeye demir atması sonucu. Bölge neden yasaklanmış e Arkadaşım olabilir? niye yasak bölgeye demir atıyorsun demezler mi adama ya? <gülüyor> o da hemen. <gülüyor> Neyse tiksindirtmeyelim birbirimizden daha demir fazla. Demir attım yalnız. Yalnız da. daha iyi başlayacaktım ama bir anda soracağım. Hemen yalnızca kelimeyi söyler söylemez <gülüyor> <gülüyor> tekrar sarıldım ona. Hayır. Demir atması sonucu oluşan büyük arızanın giderilmesi için en az iki hafta gerekiyor. Bunun sonucunda Kenya, Ruanda, Burundi, Tanzanya, Etiyopya ve Güney Sudan'da. İnternet bağlantısı maalesef. maalesef. Peki dünyaya mı bağlantıları yok? Yani böyle bir intranet gibi kendi aralarında yok canım, mı takılamıyorlar? Ayrıca bütün ana kablolar gitmiş ya. Hmm. Ana kablolar gittiğine göre dünyaya bağlantı yok. Yani K ödemeleri dahil olmak üzere hiçbir şeye, şeye ulaşılamıyor. anda devlet başkanının açıklaması var. Acil ülkemize, Fekse giremiyorum demiş. Fekse giremiyoruz. Acil eternet kablosu lazım diye. Ya falan böyle. ve atamaları yapamıyorlarmış Afrika'da. Çünkü neden? Atama, çünkü atamalar bilgisayar. bilgisayardan yapılıyor çünkü insan eli değmiyor ona. O da yapılamıyor. Her şey aksadı bir gemi yüzünden. Ne bu dünyanın gemilerden ne? ve kaptanlardan Fakatana. çektiği ya? Son o ne yapıyormuş? O da mı öpüşüyormuş? Affedersin. O da mı şey halindeymiş? Girmedi. Bak için hayatım Karakıt'a Afrika diye yanındaki şeyi <gülüyor> neydi işte hostes. <gülüyor> Pis ya. Ya Dan, böyle bir şey. Hani bütün derdimiz gemicilerden ya. Ya valla. Yani ya de eskiler derlermiş kaptan yani. Kaptan deyince beyaz kıyafetler giymiş, beyaz şapkasını takmış öyle bir asil bir insan canlı. Ama diyor. o beyazların altında nasıl, bunlar bunlar nasıl bir hayvan var. Bence bunlar öyle o, o tip kaptanlardan değiller. Nasıl kaptan? kaptanlığı ne olduğunu bilmeden geminin başına geldi. Ben de şey kaptanım anladım. çocuklar şimdi e, bütün kaptanları da zal altında bırakmayın bizim de iyi. Küpü. Benim de kaptan arkadaşlarım var sevgilimizce. <gülüyor> yani, şey, yani, olsun Böyle olsun. Yani, yani ben de kaptanım ama. Kaptan var, kaptan var. Bizde şeydir yani. E, hayır, yarın öbür gün değiştirecekler bunları e, şey yapmayacaklar ya. E, Neyi ge, ge, Gemilere kadınları almayacaklar. Ya da kaptanları direkt almayacaklar. Başka bir sistem de çözülecek. Böyle şeyler, joystick gibi bir şeyle merkezden. Yönetesin. Merkezden. Merkezden. Ne olacak ki? Mesela çok güzel örnekleri var bunun dünya üzerinde. Mesela amiral battı, değil mi? Onlar o en güzel örneklerinden bir tanesi. <gülüyor> ne örnek verdiğimizi ben anlayamadım Bayır. O da güzel yani. Dışarıdan halledilebiliyor gibi. Ben orada bu oyundan onu çıkarıyorum. Hayatı bize çok şey öğretiyor. Tamam. Teşekkür ediyoruz <gülüyor> Tamam o zaman. <gülüyor> tamam. Ee, Buyurun. Tamam dediniz. Ee, bu... Şimdi bu yıl Cücem Şubat mı normal Şubat mı? Bu yıl dört yılda, yarın dört yılda bir denk gelen bir tarih geçeceğiz. 29 Şubat. Evet 29 Şubat. Peki Yarın olacak değil mi? 29 olacak 29 Şubat. Olacak evet. Hmm. Ben bugün araştırma manyağı yapabilirim sizi. Gerçekten önümde 10 tane nezih araştırma var. Hemen alalım. İsterseniz eee kapuçin maymunlarının üzerine yapılan araştırmayla ile devam edelim. Kapuçin Öncelikle biraz bize tanıtır mısınız kapuçin maymunlarını? Kapuçin payı. maymunları ama böyle güdük boylarıyla ve sevimli yüzleriyle içimizi ısıtan çok samimi maymunlar. Kapuçin maymunlarına para kullanmayı öğretmeyi deneyen iki araştırmacı ilginç sonuçlarla karşılaştı. Yale Üniversitesi'nde ekonomist Kate Ken ve psikolog e, Lori maymunlara para yerine geçen ortası delik gümüş diskler vermişler. Sonra da 7 ayda diskleri... Gelecek para vermemişler mi? <gülüyor> Yok, sahte <gülüyor> para. Ya, ilk öğrettikleri şey de sahte para olmuş. Çok acı şeyler bunlar. 7 ayda diskleri yiyecek alabilmek için kullanmayı öğrettiler. Ardından maymunlara 12 disk verildi. Maymunlara ilk önce üzüm ve elma daha sonra da jelibon sunuldu. Mesela jelibon alacaksın. Bir, bir disk. E, maymunlara ilk önce üzüm elma falan filan Jelbon almak isteyen kapuçinler üzümden kısmaya başladılar. Bak bunlar da benden yolladı. <gülüyor> şey öğretebilecekler mi acaba ya? Zarardan kar evet, Ya Onlar çok biraz daha bir sonraki dersin konusu zarardan kar. Maymunlar öğrenirse biz öğrenemezsek hakikaten. Yani şu Fahir bize öğretemedi ya yıllardır. Zarardan kar nasıl edilir? Maymunlar <gülüyor> öğrenecek biz öğrenemeyeceğiz en çok ondan korkuyoruz. Ya çocuklar çok kolay bir sistem aslında. Eski bir değişten yola çıktım. Zararı neresinden dönülürse kardır. kardır. Bir orada dönmek yok. Yani yolunda devam ederken kar etmeye başlıyorsun. Kar etmeye başlıyorsun birdenbire. Ee, alışverişin yanı sıra maymunlar diskleri başka amaçlar de kullanmışlar. Ee, çok özür dilerim. <gülüyor> Ortası delik olduğuna göre herhalde orasını burasına taktı. Yok <gülüyor> Yo, keşke orasına burasına takaydı. Öyle, seks için kullanmışlar. Al gülüm ver gülüm ciddi söylüyorum bunlar karşılıksız işte bir ortuz delik diye işte al gülüm ver gülüm sen ha. yani hayır anladım ben sizi Ege Bey Ege bir yerine kadar söyledi <gülüyor> taktı ben... diye sen tamamladın ben takmadım yok yani takmadım onu değil. da seks onu da seks dedin sabah ilk haberim para buradan. karşılığı ne diyeyim, aşk mı diyeyim buna <gülüyor> para karşılığında aşk yaptığı gerekcesiyle <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten daha sonra paraları alan maymun hemen araştırmacıların Kaçmış. yanına gelerek kazandıklarıyla üzüm aldı. <gülüyor> <gülüyor> Bazı maymunlar da daha sonra çıldırarak para disklerinin konduğu sepetlere saldırdılar. Bak hepsi var içinde. Soygun, yağma, ya. söyleyeyim ekonomi hepsi içinde. Ee, ve maymunlar şu anda parasız yapamıyorlarmış birisi çok moral bozuk kenarda gibi ne oldu falan demiş param yok falan böyle asapları bozulmuş geziyor şans işte <gülüyor> <gülüyor> hadi maymunlar cehennemi deyip kapatalım bu konuyu o zaman Öyle maymunlar toparlı, cehennemi pay. mi yoksa maymunları insanlar cehennemi mi aldık çok özür diliyorum bir e, şey geliyor kompil geliyor şu anda <gülüyor> En çok bu San Francisco sokaklarını evet, evet, atlarla evet. gitmeyi seviyorum. En güzeli ya, en güzeli. Çok sağlıklı. Devam edelim mi? <gülüyor> bir araştırmada balla ilgili. İster misiniz? İsteriz çünkü televizyonda evet. reklamlarını görüyoruz. Evet Balsak çok güzel. Almasak mı almasak mı diye düşünüyorum. 98 liraya 4 kavanoz bal veren çılgın balcı yakalandı biliyorsunuz. Bu... Pazarlarda geziyormuş. Ben dün başka bir şeyini gördüm onu. Ve geceleri çalışıyor. Ne ben. o çılgın balcı? Var ya çılgın balcılar. Hiç ben seyretmiyorum şeyleri de kanalları. Aa nasıl biliyorsun? Televizyon canım. seyretmiyorsun. Hiç seyretmiyorum. Ben hep televizyonla ilgili bilgileri sizden ben alırım. Hiç Mesela Yeşar Alp Tekin'in bal reklamında oynadığını sizden duydum ve gözümde canlandırdım. İzlemiş kadar şeyim yani. Yeşar Alp başka biri daha var. Evet, biri daha var. Bir de bu arada şey de var galiba. <gülüyor> e, Çiğdem Tunç da bir var o da var. O her türlü mi? satışta. Galiba o bal da dahil olmak üzere. Öyle mi? O her türlü satışta var gibi geliyor. E, balla ilgili araştırmamızı isterseniz şöyle kısaca bir göz atalım. E, araştırmalara göre fazla bal tüketimi strese engelliyor. E, strese... Fazla e... tüketirsen ya, yani. <gülüyor> Fazla tüketirsen. Normalin ötesini tüketirsen zaten ne kadar. Zaten olsun. bunun normali günde bir kavanoz. Adam dört kavanoza kadar satıyor günde dört kavanoz tüketti ne yaptın stresin azaldı ama tabi bütçen doğrultusunda neden dört kavanozu çünkü 99 dokuz lira sevgili dinleyiciler bu fırsat kaçmaz Ben balın hiç Gizli faydası reklam yapıyor çünkü ne dediği tam anlaşılmıyor <gülüyor> ama reklam yapıyor ondan emin olalım Hiç faydası yok gibi geliyor bana balın Aaa aa, aa, birbirlerde faydası var ne, bir gece. Ne faydası var erinmiş şeker Kabızlık diare. Hem kabızlığa hem ishaline iyi geliyor aynı anda. O biliyor ya yani gizli, gizli reklam yapıyor. <gülüyor> fay yine gizli reklam yapıyor. Neyin reklamını yaptığı <gülüyor> tam belli değil. Tamam. <gülüyor> Kabızlığın reklamını yapıyorum ben burada. İnsanları kabızlığa teşvik etmiyorum ben. Eee ne yani? Süslü söylüyorum Yine yine gizli reklam yapıyorsun? Süper. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bu. Bir i̇nsana gizli reklam yapmakla suçlama kadar ağır bir şey var mı ya? Ne dediğin anlaşılmıyor demeye getiriyorsun. <gülüyor> hücreler hayatını devam ettirebilmek için proteinler kullanmaya, onları kullanmaya başlıyorlar falan filan. Yani Keşke bağlayınca... hücrelere de para kullanmayı öğrettir sonra Kendi aralarında. Küçük küçük Çok alışverişler. Ne kadar güzel olurdu. Neyse sonuçta bal diye Artar post... yine o şey artar ya. Ne? Bir takım kanser hastalıkları artar ben sana söyleyeyim. Hücreler öğrenirse para, para kullanmayı saf olur çünkü doğal hücreler de öteki doğal seleksiyonlar geçer öteki pis, pis, pis, pis, pis hücreler ele geçirir o yüzden hiç öğretmesinler nerede ay nerede ay maymunlara öğretmeleri de hata oldu çok büyük hata oldu. Bak yerin evet. öbür gün ortaya çıkacak. Bak, adamlar maymun, şimdi kullanmayı öğrendiler ya. Bunlar bir iki sene içerisinde bütün her taraf öğrenir. Tamam mı? Ondan sonra da bizi kendi oyunumuzu altta bırakmaları işten bile değil. Yani Bak şimdi hız. bir kere maymunlar fiziksel olarak bizden daha iyi durumda ya. <gülüyor> evet. Fiziksel <gülüyor> olarak bizden daha iyi bir durumda mı? Tabii canım sen şimdi sen orada. Sen hayattan maymunlara mı özeliyorsun? Ya bağlı, şartlara bağlı. Ya canım. oradan oraya ben koldan kola atlayamıyorum. Bak. Ama onların bazı şeyleri var. Sen hiç belgesel seyretmiyor musun? Mesela neler var? Ya şimdi burada çok hani ha 8.30 geçmiş rahatlıkla söyleyebilirim. Bunlar belgeselden öğrendiklerim. Mesela orangutanlar okuyorsun devasa cüsseleri ama e, başka yerlerine baktığımız zaman o cüsseleden eser yok. E, ve diyorlar ki... Yani orangutan Gutan görürsek korkmayalım. Korkmayın. <gülüyor> <gülüyor> Rahat olun. <Daha> Hatta <gülüyor> bazı konulardan korkmuyor. Bu beni yerden yere vurur üstüne bir de... Yok olmaz. Yerden yere vur ama üstüne hiçbir şey yapamaz. Çünkü neden bu kadarcık? Aynen öyle. Oradan arta kalan enerjiyi, sinerjiyi adam nereye... 2012 ya. Nereye aksesini? Yani, ya ben anlatayım. 12 yılının, Şubat ayının son günlerinden bir tanesinde... <gülüyor> Orangutanların korkulacak... Hayır onlar olmadığını... <gülüyor> Kendileri kaşındılar. Neden olmadığı konusunda nasıl geldik ya? Orangutanlar seselliği bulduk. Ya bu adam çok özeniyor da. Ök <gülüyor> Ben de özenilecek çok şey yok diyorum. Onların öyle. Sen bakma. Hii. Bunlar. O zaman senin şu sö söylediğini bir karşılık bir şey söylemek istiyorum. En özenici hayvan olarak zebra'yı mı seçelim kendimizi? Hay ben illa bak. Şimdi bu çocuk söyledi. Neyi seçelim? Fili seçelim? Ya hayır tamam fili de. Fili de seç. Evet Oktay fili de seç. Zebreyi de seç. İsteyeni zürafa, su aygırı, hipopotam. Onları bilmiyorum ben yani. Onları <gülüyor> uzaktan da... gördüğüm hayvanlar ha, onlar. Şimdi Ege özenip deyince ben çok özeniyorum. Oradan oraya atlıyorlar. Sen dışarıdan baktığın kadarıyla görüyorsun. Dışı hayır, içleri. <gülüyor> içten <Tabii, gülüyor> O maymunun dediği var. Dışı seni içi beni yakar Doğru. Doğru. Hakikaten de içleri yanıyor. Ve o... ...enerjiyi ve sine arta kalan şeyde... ...vücuda şey yapmışlar... Hmm. ...assettirmişler... Yani ...oradan eksildikçe... ...kollar mı kuvvetleniyor? ...onlar artık kola mı gitmiş, nereye gitmiş, bir yere gitmiş yani... ...sonuçta öyle açıkladılar... ...ben de bak şeyin belgeselin yalancısıyım bak... ...yemin ediyorum bir, ne bir harf ekledim ne bir harf çıkarttım... ...belgeselin adı neydi... ...moralinizi bozmayın belgeselin... <gülüyor> ...değişik hayvanlar... ...hayvanlar var. arası moral işte bozukluğu... Aslında, ...hiç moralinizi bozmayın... ...moral yani aslında... bozukluğu ve hayvanlar diye geçiyormuş... O zaman çok teşekkür ediyoruz Fahir sana, umut oldun bu sabah bize. Oktay Demirci ile üzüldük. Beklenen kar geldi, süper kulüp farkı ile diye açıkladı. ama Fahir de müjde geldi. Herkes meşre değerlendirsin. Modern sabahlar. Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Süper Kulüp farkı ile devam ediyoruz sevgili sana severler. Ne yapıyoruz süperkülü farkı olarak bilmiyoruz ama bir şeyler yapacağımız... Oktay'la Beklesin. başarılı isterseniz beklenen kar devam ediyor. <gülüyor> beklenen kar devam ediyor ama e, onun dışında e, başka gelişmeler de oluyor dünyamızda. Neler oluyor? Alman gençler... E, Alman gençleri. Alman gençlerin yeni alışkanlıkları var. Onlar çok önemli çünkü biliyorsunuz bizim dükkanın yanı Alman Lisesi. O alışkanlıklara göre bir şekil vereceğiz. Aa, bizi de etkileyecek o zaman ya. Tabii. Konuşmaları evet. da geçmiş çünkü. Evet. Almanya'da gençliğin ee, genel olarak. Bir iri adamlar var siz hiç okul çıkışı saatinde oradan geçmezsiniz. Tabii Tabii canım. Tabii canım. Siz size. bandut gibi. Herkes siz evet. bandut gibi. Ben böyle. Onlar şey ne yapıyordum. yerler biliyor musun Ege? Ne yerler? Böyle şey diye bağlıyordu ya. Akif, was diye <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun oğlum diye konuşuyor. <gülüyor> e, işte gidiyoruz falan diye konuşuyor. O Akif biliyorsun <gülüyor> şey yapmış okulun demirlerini açıp kafayı sıkıştırıp şey yapmıştıklar. Evet öyle arkadaşın Akif. Arkadaşın da kafayı bir kaldırmış betonla sökmüş. Öyle iri adamlar. Lan ve vallahi kelimelerinin kullanıldığı ortaya çıkmış yapılan son araştırmaya göre Alman gençlerin arasında en yoğun kullanılan kelimeler hastası olmuşlardı. Lan ve vallahi kelimelerinin. Almanca konuşurken aralara lanları ve aralara vallaları serpiştiriyormuş Alman gençler. Nein lan, nein mı diyorlarmış. Nine lan vallahi bak nine falan filan diye konuşuyorlarmış. Yani... Bir cümle daha söyler misiniz bana lanlı ve vallahi. <gülüyor> ee, ya. What is das, lan? What is das? Mesela Valla da siz kravatın. Mesela. Biraz daha gelişmiş bir model olsun. Valla da siz kravatın. <gülüyor> Daha uzun yıllar Almanya'da kaldığın tabii ki evet, avantajını model, kullanıyor. Model dediğin <gülüyor> kravat modeli. 14-17 yaşları arasındaki gençlerin 48 saat boyunca mikrofonla dinlenmesi sonucu araştırmaya bak. <gülüyor> neyle dinleyebiliriz? <gülüyor> neyle dinleyebiliriz? Mikrofonla <gülüyor> dinleyebiliriz. Ne tip mikrofonlarla? Alman mikrofonla. mikrofonlarıyla. Almancaya birçok Türkçe kelimenin girdiği görülürken özellikle lan ve vallahi kelimelerin hastası oldu ortaya çıkmış. Dönerin lan diyor galiba Song lan, e 40-50 senede olsun o kadar ya. Kurban Gib olayım. Gibt mir ein Döner lan. Bak adam daha da geliştirdi. Oktay, bunun altında kalma O kadar Almanca kursuna gitti. Ne dedi bir dakika kaçırdım ben. Gibt mir ein Döner Aa, lan. lan. lan. <gülüyor> bayağı, bayağı şey, bir şey line, baya baya bu şey gelişti. Aslında line olması gerekmez mi? Bu yani çekimleri böyle. vardır. Erkek lan. Kadinsel line. Çalışmanın başındaki ise Profesör Heise Fiker. Valla billah Heisevayker. Heisevayker iki kelimenin özellikle başkent Berlin'de çok yoğun kullanıldığını. Oktay ya ee... bizim hastası olduğumuz Alman futbolcusu kimdi? Hastası olduğumuz. Orta saha oyuncusu, sert ee... oyunuyla bildiğimiz. Schwansteiger. Schwansteiger. Biz evet, hastası oh, çok... mıyız onun? Ben her, her zaman hastasıyım. Öyle mi? Ben ismini Bana ilk duyduğum andan söylemiş. itibaren ona öyle bir sempati besledim ki inanamazsın. Onun bir anlamı da vardı galiba. Tabii. Domuz muydu? Domuzu, domuzla giden miydi? Öyle bir şey bir anlamı yok muydu? Onun? Domuzlara gelesin. Domuzlara, Domuzlara gelesin. Evet. Ee, Almanya'da bunlar yeni bir entegrasyonun, başarılı entegrasyonun sonucu olduğunu gösteriyor demiş. Yani Adama böyle entegre konuşucu. ederler. İşte buna entegrasyon denir. <gülüyor> Vallahi entegrasyon dedir diyelim. <gülüyor> Öyle bir şey. O zamanlar oluyor. Bir araştırmayla da hemen geleyim. E, Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre günümüz kadını neyi seksi buluyor? Neyi seksi buluyor? Günümüz kadını ağlayan seksi. erkekleri seksi buluyor. 2000 kadınla internet üzerinden sohbet odalarında yapılan ankete göre Ama ne zaman ağladığın çok önemli. Yani şimdi yanlış zamanda ağlarsan da hiç öyle deme Oktay. Kadınların maçı erkek tavırlarından eski oranla çok rahatsız olduğu ortaya çıktı. Sonuçları değerlendiren uzmanlar modern kadın sert erkek tavırlarını kültür eksikliği ve hayvanlık olarak görüp uzaklaşıyor. Doğru. Diğimine. Sadece kadın değil erkekleri de uzaklaştıran <gülüyor> bir şey o. Evet. <gülüyor> Diğimine bakımına özen gösteren nazik ve ağlayabilen erkek modern kadının gözdesi. <gülüyor> evet, gözdesi. Duygusal yönüne açığa çıkar. Erkek, erkeğe sesleniyorum ve ağla ve kadını kolaylıkla cezbet. Teşekkürler. Ama şimdi bir ağlamanın da şeyi var. Eski adamım ben ağlama. ağladığını düşün, buralarında af edersin. Da akmış bıyıklarına. Hani çorba bir nevi Çorba yerken bıyıklardan damlayan çorba bir nevi de evet. bıyıklardan domla, damlayan e, şeyler hiç hoş değil. Göz yaşlarının totakla. bıyıklara karışması veya top sakalın ortasından damlanması. <gülüyor> Çünkü süzüdür o bir <gülüyor> kanal Neydi, kendine. Ağ ağlamıyor ya? Erkeği ağlarken niye görmüyoruz hiç ya? Ne bileyim ya. yani, şey... yani o mesela daha dün Oscar törenlerini izledik işte. Bir duygulan ee, bir ağlan be adam. Bir sürü kadın gözyaşlarını bıraktı. Hatta izleyen kadınlardan da bırakanlar oldu, gözleri dolanlar oldu. Hiç bir tane erkek görmedik ya. Ya onu bugüne kadar hep şey diyorlar diye ya, yapı gereği erkekler işte sosyal şeyden dolayı baskıdan dolayı erkek ağlamas vahni bence o şeydir yapısal olarak yani kadınla erkek birbirinden bu kadar farklıyken ben birazcık duygusal olarak da duyguların ifadesi olarak, olarak da, da farklı yolunu tercih ediyorlar. Yani şey böyle ağlaması var ama ben erkeğim ağlamayım demiyordur. Ağlaması gelmiyordur erkeğin. Yılların birikimi evet. mi diyorsun yani? Bak adam ne güzel dedi Yılların ağlamam gelmiyor. gelmiyor diyor. Ağlaması gelmiyor. Ağlaması, ağlaması gel Anladım anladım yani bir, bir biraz. Yavrum bir... bu kabızlık gibi bir şey mi diyorsun yani? Yavrum dedim sana da. Sana dedi ki ee, o yüzden nazlı ben... gibi bir şey mi? Yani gelmiyor. <gülüyor> Kısa deniz çaması gelmiyor. Sevine Çafer. Yesmin o mu? No dedi bak. <gülüyor> Gizli reklama <gülüyor> gidecek çünkü. <gülüyor> Ben bir ara baktım bir Scorsese'nin yüzünden ağlayacak gibi göründüm. O da normal yüzünü şeymiş. Yüzünü büyümüş meğerse. Yüzünü büyümüş. <gülüyor> Bizim daha önceden aş ne olduğumuz bir tarz olan <gülüyor> ni gördüm. Böyle tam ağlayacakken. Yani ben mesela mutlu olmuş meğerse. Şey hisse oluyor böyle bir içinden böyle bir çoğultunun yükseldiğini ağlamaklı olduğunu hissediyorsun ama kalıyorsun. Şeyde için değil mi? Yani ben de o oluyor ya yani en fazla sonra gözünden iki damla yaş süzüldüğünü hiç hatırlamıyorum ya Senin Seni gözünden sürekli yaş süzülüyor Ege. Seni. Ama onun değil ki. <gülüyor> <Hızır> Azraili göz <gözyaşlarıdır. gülüyor> hani Biraz daha bir, bir, bir anımızı hatırladım bir rahatsız oldum. Daha şey gibi. Mesela bu. Ee, Amerikan aydıllar falan X-Factor falan seyrederken bazen çok güzel sesli adamlar oluyor. Evet. Ben de o bir şey hissi uyandırıyor. Bir duygulanıyorsun. Bu ne ya falan filan diye böyle. İçinden bir şey geliyor şey geliyor. Mi? Ondan sonra. Nereye kadar geliyor Ege? Ee, genizime kadar. Bak genizine kadar geliyor çocuğum. Genizde bitiyor. Genizden yukarı çıkınca ağlamaya dönüşüyor. O zaman adam. geniz akıntısı. <gülüyor> Sende gözyaşı değil geniz akıntısı var Ege. Veya reflü. <gülüyor> çağ vebası doğru söylüyor. <gülüyor> Kötü de bir şey o ya. Keşke ağlasan o zaman. Yani sen... Demek ki gırt, şeyde genizde bir sorun var. Demek ki kontrol edeceğiz. Orada Erkeklerin takılıyorsam... yıllar içerisinde yıllar dediğim binlerce. On ya şimdi binlerce uzmanlar içerisinde... da böyle diyor da Fahir. Çok özür dilerim. Yani uzmanlar da böyle diyor da. Yani bu gerçek olunca hmm, ağlayınca erkek. Başka şeylere yol açmasın. Çünkü erkekin <gülüyor> ve, <gülüyor> erkekim. <gülüyor> erkekim. Erkekim. Erkek <gülüyor> yani ben erkekim. Ee, mesela erkeğin ağlaması nasıl erkeğe yabancı bir şeyse ve uzmanlar ağlayın ağlayın diye zorluyorlarsa karşısındaki kadın da buna hazırlıklı değil. Yani Kadın hazırmış yani, işte. Kadın, kadın, kadın, hazır, kadın hazır. Maço tavırları bekliyor. istemiyor olabilir. Çok haklı. Her akıllı insan da olduğu gibi. Kadın da istemez. Bir saniye. O hayvanlıkları ama Şimdi karşısında ama... ağlayan bir erkeği gördüğü zaman da şey olacak mı yani onun garantisini <gülüyor> veriyor <gülüyor> yani. Şey, gözdesi olacak diyor onun gözdesi olacak diyor. Bak burada garantisini vermiş. Ağlıca ağlıyor sümüklü, sümüklü değil. Ne yapıyorsun şey. Muamber ne yapıyorsun he? ya? Supangile'nin üstüne göz gözyaşı düştü diye bir şey söylerse al işte bitti gitti yani. <gülüyor> Muamber'in zaten tek hatası ağlaması. <gülüyor> Ağlamak değil. <gülüyor> Tabii yani. üstüne, supangile, supangile yemesi de ya. ya. <gülüyor> <Sorunlar>. yani sorunlar. Var ya Yani ama supangile sen ha, herhangi ya. bir kadını supangile'nin üstüne gözyaşlarını akıtırken gördün mü? Supangile niye bitti ya? Supangile'yi yemeyeli ben de şimdi onu düşünüyorum. Yok hastanelerde supangile'yi yemeyeli. Bir şey Liseden mezun olduk diye olabilir mi o? ...plastik beyaz çiğin içinde... ...Supangile'ye liseli tatlısı mı diyorsun yani? <gülüyor> Olur mu ya? Liselim. Lisedeydim. İstinde de öyle yazıyormuş. <gülüyor> Liselim diye. Ya bir şey, Spangile neydi? Spangile en güzel tatlı çeşit. Ya muhakkak da bir hatırlatın ben <gülüyor> tamamen silmişim Spangile'yi. Spangile, Spangile, Spangile ne? Abi Spangile muhallebi... muhallebinin çar çarşı muhallebisi diyebiliyorum ben Spangile'yi. Spangile çikolatalı pudingin içine bir şey atıyorlardı. Ne atıyorlardı işte? Niye Esra hatırladım? tipi bir şey mi? Yok, o değil. Lise vardı değil mi? Profiturol, değil. Profiturol ile Spangly aynı şey değil ya. Aynı şey mi? Değil, Telefonumuz 210 30 30. Profiturol ile Spangly'nin arasındaki temel farkları bize üç mandede özetleyen dinleyicimize yapacağız artık evimizde yapıp Spangly yapacağız. Mekanda Spangile yapalım mı? Spangile İski çok güzel. Ankara Spangile'ye doyacağım. Valla yanımızda da <gülüyor> lise de değiştirdi. Spangly kafes. Günlerin efendim. Moanes? Pangley? Ne oldu? A -a -a sesi geliyordu ama. Sesi arkadan şey. arkadan geliyor. Alo. Ben konuşayım o zaman. <gülüyor> Telefondan mı geliyor? <gülüyor> Merhaba kimle görüşüyoruz? Ay, ya bize değil mi? Bahadır Bey hoş geldiniz dinliyoruz sizi. Ya, Buyurun. Pangley ben de gel. Tamam Bahadır ne yapas? Hah? Bağdat Bey, evet. Başta, başta konuşuyor. Şimdi duyuyoruz. Hemliketler çıktığımdan beri yemiyorum diyordu En son. Evet, mal ben. Heh. En son ben de lise çağlarında spanglı yemiştim. Spanglı'nın e, tebel farkı bir bir kere biter çikolatalı dencek kadar e, fazla kakaolu evet. İki içinde özel bir keki vardır. Spanglı keki, bisküvi gibi bir şey. Kedi dili olabilir <gülüyor> mi? Kedi dili olabilir mi? Değil, onun daha yumuşak bir şey. Bu kedici bir kıtır, bu kıtır evet. değil. Ama o işte şeyi yiyince spangley sıcak Belki... sıcak üstüne yiyince o eserliğinden eser kalmıyor. Yok olabilir. bildiğimiz kare pis kibitler gibi değil mi? Onu evet. diyorsunuz. Benim mahalle arkadaşım e, pastaneçi olmuştu. Evet. O yaparken görmüştüm ben. Hmm. Böyle taban e, dibine, aynen taban dibi büyüklüğünde bir kek koyuyor. Bir tane mi? Spangley döküyor. Ha. Bir tane mi oluyor taban tabağın dibinde bir tane? Evet. Yani kalınca bisküvi gibi tabak gibi büyüklüğünde yeah. küçük bir kek düşünmeniz lazım Cüzdürüm. ama yaptı <gülüyor> Ücudum üzerine şey. dökünce yumuşuyor. yumuşuyor. Ve yerken çok güzel bir şey oluyordu. Ve onu bir daha ben de yemedim gerçekten. Aha, o zaman, o zaman bu nasıl... haftasını buluşup hep beraber Spangile coşkusunu yaşayalım. Ne nerede, nerede satılıyor? Nasıl bulacağız? Nerede satılıyor? Gagada. Spangile'ye gagada doyacak. Çok yakında gagada olacak Aa, Spangile. Oktay reklam yaptı. Gagada buluşmak üzere. Gagada buluşmak <gülüyor> üzere. Hoşça kalın. <gülüyor> Hayır reklam gizli olmadı süreci yani uygun. Uygundur, <gülüyor> caizdir diyor Oktay <gülüyor> evet. Bey. Spangile'ye tartışması bitmiyor sevgili dinleyiciler. Bitmez abi. Spangile acaba... Ege bölgesinde yoğun olarak şey yapılan Günaydın efendim. Günaydın. Nerelisiniz <gülüyor> hanımefendi? Ee, Ankara. Ankara. Ankaralı. Ankara'da evet. yediniz miyiz Spangli? Ankara'da çok yedim Spangli. Çok o zaman tamam. Dinlim. Biraz anlatır mısınız? <gülüyor> Buyurun anlatın. Dinle. Önce isminizi öğrenelim efendim size. Melike benim adım. Buyurun Melike Hanım. Ee, bugün benim doğum günüm önce kutlamak Yani kutlu olsun anlamında Melike <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Doğum günü kutlamak için... Spangli'nin en ayırt edici özelliği nedir biliyor musunuz? Nedir? Bu Doktor Ötker'in reklamlarında babaannemin yaptığı tatlı olarak geçer ya Pangli. E Babaanneler evet. spangle mi yapıyormuş ya? Valla benim babaannem hiç yapmadı ama Peki. Türkiye'de yapan babaanneler varmış sanırım. Çünkü öyle reklam yapmışlar. Bence var. bu Alman babaannesinden bahsediyor. Hiç muhallebi yapar babaanneler ya. Tabi Alman babaannelerine spangle yaptım. Doktor <gülüyor> Ötker Hollandalı bildiğim kadarıyla ama ya. Valla spangle yaptım diyormuş babaanneler. <gülüyor> Bak nasıl hemen çözdü Almancayı. <gülüyor> evet, ya baby dasişon. Evet. <gülüyor> Bağlaş şöyle diyelim şöyle, olur. şöyle. Çok teşekkürler Melike Hanım. Efendim. Ee, görüşmek üzere. Mutlu yıllar diliyoruz Gülüyorlar. bir kere daha. Kaç yaşına girdiniz Melike Hanım? Efendim. Kaç yaşına girdiniz? 26 bitti. Peki, Peki. Melike Hanım size bugün bu özel gününüzde supangle yapacak bir sevdiceiniz var mı? Maalesef yok. Maalesef diyor. Ama siz çok bir arkadaşın var, düşünürler. Herhalde e tamam canım illa sevgili <gülüyor> anlamında sormadım yani arkadaşlarınız falan da duyuyorsa size supangle yapsınlar da getirsinler. <gülüyor> arkadaşlarınız yani arasında sevgili mesajı iletiriz herhalde onlara. biraz da açık oldu daha fazla nasıl <gülüyor> iletelim <gülüyor> yani hiç mesaj falan doğrudan söyledim. Peki mutlu yıllar tekrar beni. Çok teşekkür çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> İyi gele, teşekkür teşekkür teşekkür. Modern Sabahlar. Radyo Türeş Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sunan severler 20 saatten önce Günaydın bir kez daha gündem yoğun ve gündem'i tahmin etmek zorlaşıyor. O yüzden biz de tahmin yetimizi biraz daha arttırmak için sezgilerimizi keskinleştirmek için her zamanki oyunlarımızdan biri olan boşluk doldurmacı oyununu oynuyoruz. Buyursunlar efendim. Ee, hemen isterseniz buyurun Farib. E, Okta Bey bir, çok kolay bir şeyle başlıyor. Tabii tabii buyurun çok heyecanlıyım ben evet. şu anda. Evet. Ee, huysuz birçinle ilgili bir haberimiz var. Ay, en sevdiğim ünlülerden. En sevdiğim ünlülerden bir tanesi. Hemen onun isterseniz haberini şöyle bir göz atarak e, başlığı noktaya. Seyfi okyalım. Dursunoğlu ile ilgili mi yoksa huysuz birçinle ilgili mi? Seyfi Dursunoğlu ile tamam. parantez içinde 80 ile ilgili e, haberimiz. Nokta nokta olacak. Ne olacak? Emekli olacak. Emekli olacak dedi Oktay maalesef uysuz verijin huylu olacak. bir başka bak. Nasıl şeyden terse tüme ne bu? Ne, nasıl bir yaklaşım? Bunu nasıl ifade eder? yaklaşım. Espirili yaklaşım. <gülüyor> değişik, bir başka. Değişik yaklaşım da olabilir. Eğer onu dolduruyorsak. O kaybi sizden alalım. E, Seyfi Dursunoğlu ne olacak? Eee Seyfi Dursunoğlu ...vasiyetini yazmıştı... ...en son onunla ilgili haber olmuş. ...çok güzel vasiyetle, vasiyetle ilgili... ilgili Vasiyet ...pişman olacak... ...pişman olacak yazdığına... ...ve son esprili cevabımız maalesef diyoruz hala... uysuz virjin... ...enişte olacak... ...çok güzel bravo... ...son esprili yaklaşımla beraber yapılabilecekti... <gülüyor> <değil mi? Espriler gülüyor> ...bilemediniz maalesef... ...kadavra olacak... Ha. ...Seyfi Dursunoğlu bedenini bağışlamış... ...bugüne kadar hep katin olarak bildiğimiz huysuz virüsün kadavra oluyor. Vallahi helal evet. olsun ya. Kadavra olunabiliyor muymuş? Kadavra isteğe bağlı olarak olunabiliyor. Kadavra olmak isteyen insanların ailesi sonradan şey yapıyor ama. Yok yok olmasın diyor. Ben şeyi biliyorum. Aziz de mesela kadavra olmak istediğini biliyorum ama. Ama orada kişinin şey değil mi ya isteği değil mi? Asıl olan ailesinin değil de. Yani işte nasıl oluyor o işler? Organ bağışlamada da aynı şey. Organ bağışlamada da aynı şey var da son dakikada müdahale ediyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum yani. Kad ya da kadavra da ayrı bir Kadavra ağır bir müessesesi olduğu için. Kadavra müessesesin. Yani öyle bir değişiklik var bilmiyorum. Neyse vallahi çok güzelmiş ya. Ee, iyi organ bağışlamadan bir adım ötesine taşımış. Komple bağışladım. Diyorum. Seyfi Dursunoğlu. Evet. Hastasıyız. Buyurun. Yağmurun arkası 20 santim. Nokta nokta. 20 santim. Ne olabilir? Olabilirim. Arkası 20 santim. Ee, 20 santim de baya. Şimdi hani başka bir şey söyleseydi. Hmm, cevabı olur? Sulu sepken mi? 20 santim. Ama santimi ölçülmez ki sulu de doğru. Evet. Şey, yağmurun arkası 20 santim. 2 senelik sulu sepken şeyimi kullandım ben. <gülüyor> İstikadını. 3 kere kullandım. Çünkü. Evet. Yağmurun, arkası Yağ, yağmurun arkası çamur. Yağmurun arkası çamur. Dize kadar çamur. 20 santim. Dize, dize kadar dize Bazı kadar. Bazılarının da dizine olur. kadar. Hayç küçük küçücük bir 20 çocuk düşün. Buralarıma geliyor diye anlatıyor mesela Tabii çocuk. Tabii ben küçük bir çocuğun ağzından. Baş boşlukları <gülüyor> dolduruyorum. 20 santim ne olabilir ya buz? 20 santim, yağmurun arkasından 20 santim ne olabilir Oktay 20 ya? Santim, 20 santim, 20 santim. santimlik böyle. Bilemedik ya İlge. Kar. Ay, Ay ya. Nasıl bilemedik? Beklenen kar demek o. Beklenen, Beklenen. kar Ankara'ya düştü. O zaman bir tane benden. Nokta nokta Zeyna petrol gemisini ele geçirdi. Manyak Zeyna. <gülüyor> Prenses Zeyna. Ne kadar farklı bakış açıları <gülüyor> Bak, bunlar. Manyak ama manyak prenses Zeyna, Zeyna diye de geçer. Zeyna rolüyle e, bildiğimiz Lucy Lawless e, tanıdığımız 3 Yeni Zelandalı'dan biri kendisi biliyorsunuz. <gülüyor> Diğer ikisi kim Oktay? Alkollü Zeynep <gülüyor> petrol gemisini ele geçirdi. E, Flight of the Concourse'taki <gülüyor> ismim ben bana. E, Brett abi. ve Jemaine. Bu arada Brett Oscar almış. Evet Oscar Şaşırdım aldı. Ben. Evet Oscar aldı. Neyse canım Oscar'a gireriz bir daha. Dön dolaş Oscar'a gireriz. gireriz. Bir daha ben söyleyeyim. Nokta nokta Zeyna petrol gemisini ele geçirdi. Savaşçı Zeyna. Savaşçı Zeyna. Manyak Zeyna diyen hanginizdi? Ben. Biraz konuşabilir miyiz Zeyna? <gülüyor> Neden manyak dedin? Ne bileyim petrol gemisini durup dururken niye ele geçirelim? Ee, şimdi Etrafı Lus o kadar zarar veriyor ki geçirmemek aslında bravo, manyak manyaklık diyebiliriz. Bravo Faiz. beş. çok güzel bir şey söyledim <gülüyor> ha <he, Oktar. gülüyor> Teşekkürler lütfen. Silahlıs ve 5 Greenpeace üyesi kutupta petrol sondajı yapacak gemiyi limanda alıkoyunca tutuklanmış. Ee, ama 21, tutuklanmadan önce bir ara ele geçirmedik demiş. O orada e, bu biraz haberin ayrıntısı. Ele geçirdiniz biraz ele geçirdik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yok <ya>, geçirmedik demiş. <gülüyor> Ee, ne Zeyna olabilir? Mahfız yok. Mahkum yok. Nasıl Zeyna daha doğrusu? Nasıl Greenpeace'ci Zeyna? Green, yani onu şey yap. E, Eğlenci an, Zeyna. Genelleştirin Eğlen. onu kurumundan çıkar. Yeşil, Yeşil Zeyna. Gibi şey. çevreci evet, Zeyna. Çevreci, çevreci Zeyna. Çevreci Zeyna değil mi? Kuturduk mu? Valla tut abi canım. Çevreci Zeyna petrol gemisine yere geçirdi. Hadi bakalım. Burada tabii Zeyna'nın e, dillere destan o dizideki kostümüyle bir fotoğraf var. Elinde de kılıcı. Herhalde bu şekilde geçirmedi değil mi ya? Ele. Ele. Neyse böyle bir şey. Bir diğer habere geçiyoruz. Ee, Amerika'dan gelen bir haber bu haberin aynısına gireceğiz ama başta şu. Aç ayı nokta nokta bastı. Ee, aç ayı kendini darı ambarında. Yok öyle bir şey olamaz. Sandı yani. olurdu o zaman Fahir. <gülüyor> aç ayı kitap bastı. Açlık yıllarım. Mesela, mesela ee, A Hunger <gülüyor> Management. <gülüyor> Çok da güzel bir yöntem var evet, bu. Aç ayı, evet. aç ayı kalıbını bastı. Kalıbını bastı. Nereye bastırmış olabilir? Bir düşünsen ondan vazgeçeceğim Fahir. <gülüyor> değil. Aç ayı nokta nokta bastı. Aç ayı pavyon bastı. Evet <gülüyor> aç ayılar biliyorsun şehre indikten sonra. Virginia ilk... eyaletinde yer alan e, ulusal parkta e, aç olarak kalan e, ayı e, saldırmış e, insanları korkutmuş aileleri korkutmuş neyi bastı olabilir ne yapan aileleri korkutmuş Piknik olabilir yapan o zaman piknikçileri bastı <gülüyor> Ne diyoruz ona biz aç ayı pikniği bastı Ayyogin yaptığı bu biz... bütün esprisi Ayyogin'in bu değil mi piknikçilerin yemeğini çalmak Çalmak ayrı, basmak ayrı. Korkutuyor ayrı. muydu aynı zamanda ayı Bazen ba korkutarak. Şimdi papyonlu falan ya ayı şapkası var falan korkmuyor. bu bu. Hıç küçük bir. <gülüyor> Abi, bana, ben, bir ben bana bir, bir gidiş dönüş. <gülüyor> takvime bakıyorum 2012. Bana <gülüyor> bana şu anda istiyorum yalnız ben bir kullanmak istiyorum. Size i̇şte faire bakıyorum. Ben burada kalacağım. <gülüyor> takvime bakıyorum takvim mi diye faire bakıyorum <gülüyor> İnsan mı? <gülüyor> Kalan yalnız kalıyor ama. Yani kızına <gülüyor> aldığı tabletten porno çıkınca nokta noktaya gitti. Ne ee, kızını aldı şeyden? Nereye gitmişti o <gülüyor> meydanına çünkü orada satılıyordu eskiden. Kızını aldığı tabletten nokta Hız... nokta. Kızına aldığı tabletten porno çıkınca pulu ee, pavyonda aldı. Şey aldı, şeyde aldı. <gülüyor> Hıpsısı ha sahada... Hayır. Çünkü olacak. orada tableti bir kontrol ettirmek lazım. Nerede kontrol ettirebiliriz tabletlerimizi? Retük'te mi? Kızılığa aldığı tabletten porno çıkınca... ...savcılığa gitti. Evet, yani Oktay sen de biraz bir şeydir ...hukuksal Demek ki, olarak çözmeyi düşün. Ha, bir hafta ben uğraşacağım nereye gideceğim diye... ...oraya buraya gideceğim ya. Hiç. Rezalet. rezalet. Ee, o zaman hemen isterseniz... Arka... ...biraz da magazin dünyasına Buyurun. bakalım. Buyurun Fahir Bey. Ee, Kıraç Can Bonomo'nun şarkısını... ...nasıl tarif etmiş olabilir? Nokta noktayla... ...Fransız şarabı içmek gibi. Kuru fasulye mi... Çok güzel güzel Lahmacun bir orta mu? gibi düşünmeye Kıraç çalışıyorum gibi şu düşünün. anda Çok iyi çok iyi gidiyorsun Lahmacun Kıraç, dedi. Gibi düşün, Kıraç gibi düşün Ege gibi düşün Bu fotoğraf Pudra mı? Pudra Pudrayla değil. şarap içmek gibi mi? Doğru güzel yani Kıraç güzel. gibi düşünüyorum şu anda Yok değil Bu fotoğrafın Bu fotoğrafın olmadığı yerlerde Ne yapmayız? Çiğ köfteyle Çiğ köfteyle Fransız şarabı içmek gibi demiş Can hmm. Bonomo'nun şarkısı için hmm. Çünkü Kıraç herhalde bu konuda en dolu adam Hmm, en net bir şekilde. televizyon şey adayı olduğu açıklanan sonra da hmm, şaka şaka diye e, geri dönülen sanatçımız kimdir? Kadınların futbol maçı nokta nokta. Kadınların futbol maçı çok güzel. Berabere bitti. Güzel yaklaşım. Bir kelimeyi tutturdun. Karakolda bitti. <gülüyor> Nasıl, yazık kızlar var. Ayakları kırılmış. Hadi ya. Kız futbolcuların maç sonrası ayaklarında kırıklar saplandı ve alçı Nasıl oynuyorlar mısın? Şiddetten mi? Hı hı. Ma şey, maçtan sonra kavga çıkmış. Ha, kavgada mı maçta mı diyecektim. Demek ki kavgada. Çünkü maç edelim diye ortaya çıkıp böyle bir sonuca gitmeleri son derece çirkin ve yanlış görüntüler bunlar. Sahalarda görmek istemediğimiz görüntüler bunlar. Evet Oktay Bey son bir tane alalım isterseniz sizden. Ee... Verelim. Verelim. Arkadaşını nokta noktanın ağzından aldı. Ee, arkadaşına zorun basit düşünün aslında <gülüyor> evet, evet yani mesela gayet ikiniz de doğru yoldasınız arkadaşını nokta noktanın ağzından aldı devam edin çeşitlendirin başka hayvan mı Hı ayı Ay hayvan tam anlamıyla bir hayvan Hulk <gülüyor> Hulk'un bugüne <gülüyor> kadar ağzında bir şey aldığını gördün mü arkadaşını alır ya yani çıtup çıtup istese alır, alır. <gülüyor> istese alır o ayrı çımbulandı. Arkadaşının neyini ağzından almış olabilir? Ee, Güney Amerika'da bir doğal yaşam koruma... Timsağın, Allah bravo. Teşekkür ederim. Timsağın ağzından aldı. Ee, diyor. Buyurun efendim. Ee, yeter yahu, içimiz dışımız. Aa, olur mu dur ya, daha çok... Son tur dönelim. Son tur dönüyoruz. Altın vuruş nokta noktayı serdi. Altın vuruş nokta... İpe mi? un serdi mi? Kilimi serdi Altın vuruş diyorum bak Altın vuruş Altın vuruş nokta noktayı serdi Falancayı serdi mi? Yani falancayı serdi ya Bir ipucu ver haberi oku şey <gülüyor> Kafamız durdu um, Bu haberi okursam direkt çıkarırsınız olmaz Altın vuruş neyi serebilir? Altın, Altın vuruş, vuruş e Dersleri mi? Maal, i̇yice serdi. düşünün borsayı, borsayı sermiş olabilir. Borsayı sermek diye bir şey Tabii yok yani e, ne demek altın vuruş ne demek? 24 ayar külçenin gramı 100 lirayı geçti ya baby diye e, bugün haberlerimiz var. Evet devam ediyoruz. Son turumuza girdik ben ilk hakkımı kullandım. Sırada erik. yaşlı kadınlar nokta nokta olabilecek. Yaşlı kadınlar anne anne olabilecek. Vallahi bravo, yer yarı yer ya doğru. Anne <gülüyor> olabilecek. Fazlası var, eksi yok. <gülüyor> Hayır öyle şeydir. Yaşlı Bo, kadınlar bol Boldur Boldur yani. Evet. Bol tuttum. Prens Charles nokta nokta mı? Prens Charles kral mı? Yoksa nokta nokta mu demeliydim? Prens Charles nokta nokta mu? Ha. Bakın dikkat edin. Yani mı ya da mi değil. Mu. Prens Charles... Prens Charles kayıp kıtam mı? Olmuyor mesela. Olmuyor. Cevabı... Prens biraz... Charles... Bir kere söylemiş olsaydık... Bu mu? Içinde... <gülüyor> ne kadar bir Orada doğru. bir fotoğrafı var. Prens Charles Can Bonomo mu? Bak. <gülüyor> ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Hep bunlar... Bence benim şeyimde... Hep doğru cevaplar. Ama değil. Haberle ilgisi evet. yok. Başka var mı? Prens Charles... nokta mu? Doktor mu? Doktor mu? Doktor mu? Değil. Hector ee, mu? <gülüyor> Hector. Özel isim değil. Özel isim <gülüyor> Fut, Futbol. Futbol mu? <gülüyor> Bak mesela değil. Ee, Prenses 2005 yılında evlendiği ee, Cornwall duşası Camilla ile arası kötüymüş. Hı -hı. Ee, ve acaba boşanıyor mu ee, diye dedik. Aaa boşan boş Prens boşanıyor. Prenses boşanıyor mu? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar devam ediyor. Macera dolu bir salı sabahında beraber sevgilisine severler. Olayları bakıyoruz bu çok güzel bir şarkı. bunu şarkıyı ilerleyen dakikalarda bir daha dinleyelim. Hakikaten demek ki bizlerin pelikan, pelikan biliyorsunuz bildiğimiz pelikan. <gülüyor> Hala da bunları da söylemek lazım. Söylemek lazım, lazım tabii şey. yani sonuçta bir insan yani bir, ya, bir, yabancı bir insan. Şey yani, insan. Pelikan ne olabilir bildiğimiz pelikan zaman içerisinde evlilerek nasıl olmuş bu? Mesela Almanya'ya gitmişler vatandaşlarımız pelikan pelikan pelikan pelikan pelikan haline dönmüş. Evet e, İngiliz Jill Hawkins. Jill, Jill Hawkins'den önce biliyorsunuz cumartesi günü şahsi şovu vardı Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Hala yankıları sürüyor Oscar töreninden daha çok senin Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki gösterin konuşuluyor Ege. Yani Oscar, sene, senin sunuculuğun düşünülüyormuş Oscar'da ismin geçen isimlerden biri olmuşsun neler söyleyeceksin akademi bu konudaki yaklaşımıyla gerçekten beğenileri üzerinde topladı hayırdır akademi ödüllerini ben dün izledim o kadar sıkıcıydı ki bir dahaki sene güner ümit sunsun diyorum artık o şey Ricky Gervais ruhunu değiştirdi bu ödül törenlerinin akademi çok temiz çok böyle naif bir şey kaldı yanında o kadar şaşer falan filan Ama hiç rock'ın rolu yok Yine espriler, şakalar, siyahlar üzerine yapılan espriler şey oldu, rahatsız etti yani. Benim gösteride fotoğrafları Utku Demirsoy çektim. Hı hı. Onur Demirsoy arkadaşımızın kardeşi. Çok da canavar, yetenekliymiş. Cevay bir genç. Güzel de bir projeye hemen e, sahnede indikten sonra ben de katıldım. Utku hattımızda. Günaydın Utku. Günaydın abi. Nasılsınız? Nasılsın? İyi sen nasılsın? Hoş geldin Yeni Hoş bulduk. Biz de konuşabiliyor muyuz ile yoksa siz e, o gece <gülüyor> bir özel Benim anlar yaşadığınız için sadece sen mi konuşacaksın Ege? Yok hep beraber konuşabiliriz herhalde. Şimdi Utku güzel bir proje yapıyor. Ben de ona katıldım. Bana da sordu var mı ünlü tanıdığın? Benim en tanıdığım iki ünlü kişi. Eri <gülüyor> Oktay dedim. O yüzden de böyle bir vesileyle sizinle tanıştık. Merhaba Utku. Merhaba. Abim. Merhaba Utku. Ee, i̇yi sağ ol. Sen de iyisin galiba. Süper, hmm, Süpermiş. Gerçekten. Gördük fotoğraflarını. Hmm. Ne yapıyorsun? Anlatsana biraz projede. Ee, şimdi e, kanserle Alakalı bir projeye başladım ben Ankara'ya gelen işte Ünlü popüler insanların e, Hazır adım metinden biraz cümle okutuyorum hı hı. İşte e, Örneğin kanserde erken tanı hayat kurtarır Falan gibi Daha sonra bunları e, montajlayıp tek video haline getirip e, işte televizyon programlarına Ya da sanal ortamda paylaşacağım Onun dışında e, Büyük şehirlerde fotoğraf sergileri Açmayı planlıyorum ama benim işte bir sıkıntım var Sponsor arıyorum Ben de onun için bağlanmak istedim Hem eminim dinleyicilerimiz arasında Vardır ee, Bunun içine yani İlla maddi olarak değil çeşitli alanlarda Katkıda bulunacak evet, olan dinleyicilerimiz tabii. vardır Senin hani sadece yayında Bizde konuşman değil bunun böyle bir ilk Adımı olsun bu onun dışında e, Bizim ulaşabildiğimiz yerlerden Mesela bizim facebook sayfamız Baya bir popüler bir sayfa oldu oraya güzel bir duyuru koyarsan dinleyicilerimiz oradan da ayrıntılarını öğrenebilirler biz e, diğer alanlardan da duyuralım. Senin peki bu çalışmalarını insanların bulabilecekleri bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilecekleri yer var mı? E, kendi web sitem var utkudemirsay.com e, oradan bana da ulaşabilir herkes tamam güzel onu da hemen dinleyicilerimize duyuralım. Bir de bir günde geldi bizim de stüdy stüdyomuzda da fotoğraf çek. Dilediğin gibi Çok pozlar güzel. verebiliriz. Öyle bir şeyimiz var Utku <gülüyor> Bizde tamam, asla hayır diye bir şey yok. Hatta dilediğinden öte. <gülüyor> yani vahiyemediğin pozlar doğru. Vahiyemediğin o cümlesindeki gizli reklam oydu. <gülüyor> Dile, dilediğin gibi derken dilediğinden öte. Utku e, bizde destek olmak isteriz. Eğer gelirsem radyoya ya da haberleşelim. Tekrar e, bir yerde buluşup aynı şeyi yapabiliriz bizde. E, onun dışında başka. E, Tabi sponsorsuz bir programı özellikle çıkması. <gülüyor> e, kendi isteği Utku'nun. Çünkü tarafsız... Bir program olmasa. Evet. Çünkü bir sponsorlu olan program olsa olmaz yani. Olmaz. Sonuçta bölümdesi. bizim en büyük esprimizle şu ana kadarki kendi kendimizi sunmamız. Kendi kendimizi, kendi imkanlarımızla sunuyor olmamız. Evet. O yüzden e, dinleyicilerimizde ilgi gösterecektir. Facebook'ta iletirsen az önce konuştuğumuz gibi. Utku Demirsoy Komu dinleyicilerimize özellikle şu anda bilgisayar başında olan dinleyicilerimize hatırlatalım. Bu proje için sponsorlara ihtiyacı var Utku'nun ama e, illa böyle nakit verecek dinleyicimiz. Elbette el üstüne tutulur ama. Neye ihtiyacın ne? var? Evet. Yani ne Neler var mesela gözünde evet. e, maddi Biliyor. destek dışında ne tip bir destek olabilir? Ee, i̇şte e, sergi açmak için hani e, kullanabileceğim mekanlar olabilir. Hı -hı. Ya da işte e, baskı yapabileceğim yerler olabilir hani yardımcı olabilecek kişiler olabilir. Hı -hı. Çünkü e, bayağı maliyetli bir iş hani baskı yapmak. Hı -hı. Fotoğraf baskısı değil mi? Evet. Baskı dediğim. Tamam. Bu sergi için de daha da büyük de basmak gerekiyor galiba evet. öyle şeyler de gündeme geliyor. Peki sen niye... Ne? Aslında network'ünü de kullanabilirsin insanların hani daha böyle e, ünlü kişilere ulaşmak. Evet. Ben sen mesela Fahir ve Oktay'a ulaşmak konusunda yardımcı oldum da gene ünlü insanlar... Yani evet. Faire Oktay kadar olmasa da benim kadar olmasa da ünlü insanlar var. Evet, Dünyamızda bunu... görüyoruz gazete <gülüyor> falan. Çünkü gazetede hiç biz kendimizi görmüyoruz. Bayağıdır görmüyoruz. görmüyoruz ya. Belki <gülüyor> de biz o kadar ünlü değiliz. Gizli yani biz? <gülüyor> biz bir insanın başına gelebilecek en kötü ikinci şey. <gülüyor> o yüzden gizli reklamlarda parasız uyuyoruz. Evet. <gülüyor> ee, bu projede ben e, proje kapsamında birçok ünlüyü çektim. İşte e, örneğin Zakkum grubu var, Paşa Yılmazer var, hı hı. Cengiz Küçükayvaz var, Alper Kul var. E, bir sürü kişi var. Onun dışında bir de e, çekim için anlaştığım kişiler var. Can Bonomo var, Cem Adrian, Bardal Kemal Kılıçdaroğlu. Hani bir sürü kişi var. Hı hı. E, hani e, destek olmak isteyen kişilerin de ilgisini çekebilir belki. Falanca'yı ee, tanıyorum diye yerde sana ulaşabilirler o da. İçine gelecek şeylerden biri. Utku çok teşekkür ederiz ben de o zaman. Bir Evde de, bir bir de şeyi de soralım Utku'yu göndermeden önce. Ben e, bu şeyi biliyorum. Aşağı yukarı Ege'den bir şeyler duydum ama hı hı. bu proje nasıl hayata çıktı? Sen kendi kendine dertlendin? Yoksa A okul projesi midir? Nedir bu? Anlatsana. Niye böyle bir proje aklına geldi? E, bu proje e, kanser projesi benim babamdan ilham aldım. Babam kansere kalandı yaklaşık bir sene önce. Hı hı. E, ben de işte e, toplumu bilinçlendirmek adına hani zaten herkesin başına gelmeye başladı hani sabah gazetede okudum Kadir İnanır bile kansere yakalanmış evet. yani hani insanlar neyse, hani bir nebze de önüne geçilebilir diye düşünüyorum kanserle mücadelede hakikaten çok büyük adımlar atıldı o eskisi kadar evet. amansız bir hastalık değil ama işte evet. doğru yerde yakalamak lazım <gülüyor> doğru şekilde mücadele etmek Benim lazım sorumluluk kampanyası yapıyor Utku'nun ki o tebrik evet. ediyoruz Utku valla helal Teşekkür olsun ee, bekliyoruz da Tamam, ...haberini uygun, bizim de tamam. desteğimiz için, tamam? Tamam, teşekkür, Abi, teşekkür ederim. Hoşçakalın, hoşçakalın. Bu gecede güneş gözlüğünüzü yanınıza almayı unutmayın. Günün sadece size ayrılmış en özel dakikalarında... ...sadece size özel şarkılar yanı başınızda. Optik Tunalı'nın sunduğu güneş gözlüğü... ...bu gecede sabahın ilk ışıklarına dek... ...aralıksız en iyi müzikle Radyo Ortü'de... Gözlük modası değişti. Avrupa'nın en son, en yeni moda gözlükleri Optik Tunalı'da. Optik Tunalı Karım'da. Modern Sabahlar Son Erdi.